İzaler Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzaler. Hoş geldiniz, Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Bulduk. nasıl vaziyetler ee, iyice fena değil bugün e, iyice artık girdik e, sonbahara ve e, okullar açıldı Evet. Okullar hareketlendi ortalık mutlu musunuz nasıl okulların açılmasından ötürü artık okulluyum ee, şöyle vapurla geldim işte güç bela Kabalık başladı. E, dolayısıyla hareket başladı. Heyecan var. E, ağır, yoğun bir hafta olacak herhalde. Evet. Zaten e, bir de esas itibariyle e, bu iklimle ilgili de muazzam bir hamle var. Okulu çocuklardan özellikle. Beklentiler içindeyiz değil mi? Evet. evet. Ama Büyükler asıl büyüklerin ön vermesi lazım. Evet, evet. Ama yani mesela öğren bize son gelen haberlere bakılacak olursa 80, Avustralya'da en az 80 şehir ve kasabada Hindistan'da da 75 şehir ve kasabada hı hı. Amerika Birleşik Devletleri'nin neredeyse tamamında eylemler yapılması bekleniyor Türkiye'de de çok sayıda şey olacağı haberleri var eğleneceğiz demek ki, eylemleneceğiz evet. eylemleneceğiz hem eğlenmek evet. hem eğlenmek doğru yani önümüzdeki günler ağır olacak gibi. Ben bu yüzden bu hafta biraz hem size hem dinleyicilerimizi gülümsetecek, hiç değilse bir nebze gülümsetecek karikatürler seçtim ki haftaya da, sezona da, mevsime de güzel başlayalım. Evet, çok iyi. İlk karikatür aslında benim 7 şey 30 yıllık bir arkadaşımdan geliyor. Ee Şanon'daki meslektaşım Irving Mandel. Irving Mandel. Evet kendisiyle aynı gazetede çiziyoruz fakat tarzlarımız biraz farklı. Ben olabildiğince e, politik çizmeye çalışıyorum elimden geldiğince e, kırmızı çizgiler müsaade ettikçe ee <gülüyor> elverdikçe. Evet. E, o ise toplumu konu alan bantlar çiziyor. Ee Irving'in tipik Yahudi mizah anlayışı var. Köşesinin adı da Mozotros ailesi. Bozotros, e, sefarat Yahudileri dilinde bizimkiler demek oluyor. Yani adından anlaşıldığı gibi Yahudi toplumunu hicbeden, bugünkü modern Yahudi toplumunu hicbeden bantlar çiziyor her hafta. Ya Yahudi ee, mizahının da yani binlerce yıllık bir geleneği tabii, olduğunu tabii, söylememiz tabii. lazım. Bir, Dünyadaki en eski mizah anlayışlarından birini e... onlar geliştirdi. Başlarına gelmeyen kalmadığı için. Mutlaka. <gülüyor> bir bir korunma, e, korunma silahı aslında. Silahı, evet. evet. Ee, Irvin'in de bugüne kadar yayınlanmış sekiz tane galiba ya yedi sekiz albümü var Mozotros ailesi albümü ki bunlar çok hoş kitaplar ve günümüz e, Yahudi toplumun yaşam tarzı ve alışkanlıklar hakkında e, ipuçları veriyorlar. Bence büyük e, çok zengin bir arşiv niteliğinde bu kitaplar. Irvin e, sadece Ban Chipsbeck'te kalmıyor. Zaman zaman gündemle ilgili de sosyal karikatürler e, çiziyor. Bunlar çoğunlukla sosyal ağlarda paylaşılıyor. Hatta ...bizim o Schneider Temple'daki... ...sergimiz Hı -hı. E, var ya... ...Yaşayan Yaşkenazlar evet, evet. Projesi... Eskenazlar. ...oradaki e, tüm karikatürleri de... ...Eirvin çizdi. E, neyse karikatüre geçelim. E, bu karik karikatürde iki tane erkek görüyoruz. E, i̇kisi de bıyıklı... ...kılık kıyafet yerinde... ...lacivertleri çekmişler. Hafif göbekliler. Her ikisi de ellerini tipik bir şekilde... ...şöyle arkadan kavuşturmuşlar. E, öyle ki göbekler biraz daha... ...öne çıkmış sanki... Soldaki kuş kulu gözlerini böyle kısmış, diğerine soruyor. İklim krizi var diyorlar. <gülüyor> Sağdaki çok rahat gülümseyerek cevap veriyor. Bize göre hava hoş. Harika bir kayıttır. Ne herhalde. diyorsun can? Evet. <gülüyor> hoş. Doğru. Hava hoş. Hava hoş. hoş. hoş. Kimiyle göre havalar pek bir hoş. Biz heyecanla neyi bekliyoruz? 20 Eylül'ü evet, e, bekliyoruz 20 tabii. 27 Eylül arasında Bak, muazzam şeyler bakalım neler olacak. bekleniyor. Evet. Yani milyonlarca genç aktiviste milyonlarca büyüğünde katılmasını bekliyoruz. Olacak da bence. görüşecek evet. bakalım. Evet, İrvin <gülüyor> gibi sade ve yine yalın çizgilerle oldukça vurucu espirar yapan bir diğer dostumuz, karikatürcü dostumuz Hayati Boyacıoğlu. Zaman zaman e, karikatürlerini anlatıyorum programda. Hayati Almanya'da oturmasına karşın Türkiye gündemini de çok yakından izliyor. E, son olarak da Canan Kaptancıoğlu'nun aldığı ceza hakkında e, enteresan bir karikatür çizdi. Olay bütünüyle anlamsız ve absürt olunca tabii karikatürü de absürt veriyor doğal olarak. Şimdi Hayati'nin e, siyah beyaz e, bu karikatüründe... Kahvaltı sofrasının başında oturan bir çift görüyoruz. Karikatür siyah beyaz olmasına rağmen karşın içinde bazı kırmızı unsurlar var. Kırmızı beyaz oluyor yani. Evet. Mesela karı kocanın elindeki bardaklar, bardağın içindeki sıvı kırmızı. Yani çay içiyorlar demek. Kadın normal, muhafazakar bir ev kadını. Kıyafetlerinden anlaşılıyor bu. Erkek ise iş kıyafetiyle oturuyor. Yani iş kıyafeti derken tabii bir cübbesi var ve işte kırmızı orada e, devreye giriyor. Yakasıyla kol ağzındaki o kalın kırmızı renkli bantlardan adamın hukuk e, insan olduğunu anlıyoruz. Yani muhtemelen yargıç olmalı. Evet. E, şimdi karısı adama soruyor. Canan Kaptancıoğlu'nun suçu ne? Gel cevap. Çok soru soruyor makbule. <gülüyor> Gel de gülme. <gülüyor> İşte olay absürt olunca tabii karikatürü de böyle e, e, absürt olabiliyor. Evet. Türkiye'de kalacaksak e, hafta içinde gerçekten çok güzel bir haberle sevinçlere gark olduk. E, evet, e, TÜİK Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Siz de değindiniz, ekonomi programını da dinledim. E, çok sevindim, çok mutlu oldum. E, yıllık enflasyon yüzde on beşe gerilemiş. <gülüyor> Gerçi programda biraz bu rakamın işte pek inandırıcı olmadığı daha doğrusu geçen seneki ev enflasyonla kıyaslamadı falan bir takım e, Seyf Seyfettin açıklaması. Bey bazı açıklamalar yaptı e, ve TÜİK'i hesaplama yöntemiyle ilgili e, bir gözden geçirmeye falan e, çağırdı ama... Bu, bu kısmı biz karikatürcüleri pek ilgilendirmiyor tabii. Evet. Biz e, sonuçta mizah için varız ve bu sonuç bizi mutlu etti, gülümsetti. Ercan Akyol da bu konuyla ilgili çok hoş, çok güzel bir karikatür çizdi. Ercan'ın hakikaten yetkin bir fırçası vardır. Böyle gazetedeki köşesinde karikatürü çok, çok küçük yayınlandığı için pek fark edilmez e, çoğu kez ama ayrıntılara çok önem veriyor. E, karikatürde devasa bir enflasyon canavarı görülüyor. Bu enflasyon canavarı klişesi de e, Ömer sadece bize e, muhassuz bir şey galiba. Çünkü biz bunu ejderha olarak çiziyoruz. <gülüyor> evet, Nedense ejderha. yıllar yılı ben bildim bileli enflasyonu. Ejderhadır. Hep ejderhadır. Oysa ki ejderha Çin'de kutsal, efsanevi bir yaratık. Evet. yani. E, neden biz enflasyonu ejderha olarak görüyoruz? Canavar. Ya? Evet. ...deyince aklımıza ejderha geliyor şu Ama çünkü. şey dedim Ama ya... Ama burası Çin değil de Kutu... o zaman. Evet yani. Kusura bakmayın. Ya da Çin belki enflasyonla tanışma henüz. Ha, olabilir belki. mi? O da olabilir tabii o kısmını bilmiyorum. Neyse. Ee, Ercan'ın karikatüründe bu enflasyon canavarı... ...hızla bir uçurumdan aşağı düşüyor... Ejderhan'ın gözleri bu kez korku içlerin içinde çünkü herhalde uçuruma düşünce ne olacağını biliyor aşağı düşünce paramparça olacak falan. Ve onu canavarı sevinçle izleyen bir vatandaşımız var. Elbisesi yırtık pırtık, başında kasketi var ama tek aya şey, ayakkabıları yok. Daha doğrusu tek ayağında bir ayakkabı var ama o da paramparça olmuş, açılmış yiyeceğine. Ee, dedim ya Ercan son derece ayrıntılı çiziyor. İşte e, bu şekil, bu, bu kıyafetleriyle vatandaş düşen er, e, ejderhayı görünce kendini tutamıyor ve coşkuyla haykırıyor. Yaşasın! Düşüyor! <gülüyor> Fakat o Sevinç'in içindeki bu vatandaşımızın durumu da pek iyi görünmüyor. Ziyara, uçurumun hemen ağzında duruyor. O da bir klişedir böyle. Bir e, incecik, yıldız bir dal parçasında, iki Eliyle yapışmış. yapışmış. O da düştü düşecek. Yani dal veya hatta da koptu kopacak o incecik hı. dal parçası. Fakat o yine bağırıyor. Yaşasın enflasyon düşüyor diye. Evet. Kendi de düşmek üzereyken. Evet. Hı hı. Yurt dışına gidecek olursak... ...hafta içinde... Afrika'dan yeni bir vefat haberi aldık. Hmm, yani biz ee, vermedik onu iyi oldu burada hmm. söylediğin yetiştirememiştik bugün. Aslında kimisi bu habere üzüldü kimisi de sevindi. Yani Zimbabwe'nin eski başkanı Robert Mugabe, Mugabe. Evet. 95 yaşında ölmüş. Ee, İngilizlere karşı bağımsızlık savaşı vermiş, evet, e, vermişti. Evet. ve ülke Zimbabwe ülke. Afrika Ulusal Birliği'ni de e, kurmuştu. Sonradan nedense e, yozlaşmış ve e, i̇şte acımasız, 37 yıl kadar diktatörlük yaptı. Evet. Darbeyle indirildi. Evet. Sağlık koşulları da pek el vermiyordu zaten. Yaşlanmıştı. 2017'de çok e, da yolsuzluk e, Evet Ondan sonra da tedavi için Singapur'a gitmiş galiba. Orada vefat etmiş. Vefat e, enteresan... etmiş mi emin misiniz? Vefat e, etmiş mi? Evet. Etmiş yani. Kesin etmiş, evet, yani. kesin. Yani. Çünkü... belgesini görmedik tabii, defin belgesini ama... İnsanın inanası gelmiyor da yani o kadar uzun süre iktidarda kaldıktan sonra 95 zaten... 95 yaşında nasıl olabilir vefat yani, eder, 37 yıllık... İktidardan ayrılmasına nasıl... bile ben inanamadım yani. Darbeye yarısı gençti. Işte. Zorla indirilmiş. E şey, Cezayir'de evet. neyse, <gülüyor> dağıttı konuyu değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> E, fakat hakikaten şu anda hala e, halkın bir bölümü için e, ülkenin babası olarak e, görülüyor. Yani e, öyle devam ediyor. E, seviliyor. Hı hı. Seviliyor. Bütün bu bilgileri ben e, Afrikalı bir e, yine e, karikatürcü arkadaşım Burkina Faso'du. Damian Glees'den e, aldım. E, Glees'de bu konuda bir karikatür çizmiş e, Damian Glees. Ee, karikatür çok enteresan. O Robert Mugabe'nin yönetimi hakkında da fikir olmamızı, e, fikir saygı olmamızı sağlıyor. Öyle güzel bir karikatür. Ee, duvara asılmış olan bir afişi seyreden Zimbabellileri görüyoruz. İki tane e, vatandaş bakıyorlar duvardaki afişe. Afişte ne var? Mugabe'nin neredeyse o iskelete dönüşmüş yüzü var. Sadece suratı var böyle. Bu bir... Sanki aranıyor afişi gibi. Zaten üstünde de dead or alive yani ölü ya da diri Dili. ifadesi var. Dili. Fakat altta o e, aranıyor yerine e, ne var? Mugabe 2023. Yani aslında 2023 seçimlerinin şimdiden propaganda afişi bu. Evet, çok Şimdi afişe bakan adamcağız da Hasan Kadın'a soruyor. Ya bu bir ölüm duyurusu mu yoksa seçim ilanı mı? Kadın Gayet vurdum duymaz. Hem işini yapıyor yürüyor devam ediyor gitmeye falan. Bu arada kadın eşi. Kadın eşi. Öyle mi? Evet. Aa, onu fark için Genç İyi eşi. söylediniz. Evet. Bu kadar genç mi eşi? Evet. He. Bu kadar genç ve bir de e, ne diyor? Ne diyor? 61'li. Efendim? Yok. Kaçlı? 61'li evet. 61'li. Yok ya hangi eşinden bahsediyorsun? Kaçıncı eşi? Son acaba? eşi canım. Grace Hanım mı? Grace. Her neyse yani devam ediyor demek ki o, o. çalışmaya. 65'li. Ve e, bu soruya o da bir soruyla yanıt veriyor. Oy kullanan ölüler var. Neden ölü aday olmasın ki? Yani. Şimdi bu karikatür ama ben bir malumat furuşluk yapayım izninle. Lütfen. Bu sözü Grace Mugabe söyledi. Kendisi ölüler de <gülüyor> ölüler niye aday olmasın sözünü ciddi olarak söylemişti. Ha, o zaman yani bu, ona bir gönderi. Bunu ben, <gülüyor> de, ben yine e, şey diyeyim söyleyeyim yani. Biz senden daha fazla biliyoruz bu işleri. Işte işte. <gülüyor> yok o herhalde onu. O da biliyordur biliyor tabii. Tabii, tabii. çizdiğine göre. Tabii, çizdiğine tabii. Ben... Aslında çok tanıdık geldi bana bu yani. Ölülerin oy kullanması. E, ölü Gucci olmuş. Grace deniyor aynı zamanda. Efendim? Gucci Grace. Öyle mi? Evet. evet. Çantaları ve kıyafetleri dolayısıyla. Ha. Onun tabutu da herhalde Gucci e, yok. Yok. Olmadı. sözgürlük savaşçısı olduğu için kendisi e, muhtemelen kendi ülkesine e, ülkesindeki geleneksel ağaçlarla beraber yapılmış olan bir tabutta gömülecektir. Ama şu var, e, yani çok uzattık lafı ama e, yani büyü, sen iki görüşte var dedin. Gerçekten böyle yani be, yaşı belli bir şeyin üzerinde olanlar, evet. e, yılın üzerinde olanlar hala onu bir şey hatırlıyorlar. Zimbabwe ve ulusalcıları hatırlıyorlar. Grace ve altındaki yaştakilerse e, hiç hoşlanmıyorlar i̇şte bu durumda. De son derece doğal aslında. Doğal. Mesela bir zaman e, İspanya'da da Franco'yu hala e, yaşı belli bir e, seviyede oh, olan oh, evet. e, kişiler tutuyorlardı, seviyorlardı. Yani e, bu maalesef e, yatsıyamayacağınız bir olgu, bir gerçek. Evet. <gülüyor> evet, son karikatür e, yine e, çizimlerini sıkça anlattığımız bir ustaya ait İngiliz, Peter Brooks. O da İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile kardeşi Joe'nun ilişkisini e, ele almış. Hmm, ...bildiğiniz gibi, hatırlayacağınız gibi geçen hafta Joe Johnson e, bakanlık görevinden ve muhafazakar parti milletvekilinden istifa ederek... ...kardeşini zor durumda bırakmıştı Boris Johnson'u. Evet. E, The Times gazetesinin çizeri Peter Brooks, bu karikatürüyle beni aslında yıllar öncesine e, okul dönemime götürdü, lise dönemime götürdü. Ben Fransız Erkekler <gülüyor> Koleji'nde okuyordum, hatta bir ara yatılı bile e, okuyordum. Orada tabii ergenlik çağındaki erkek çocuklarının birbirlerine yaptıkları bir takım eşek şakaları vardı. Özellikle çok samimi olanlar, birbirleriyle çok yakın olanlar falan. Bir tanesi vardı ki hakikaten kurbana dehşet anları, yani kurbanına o şakanın dehşet anları yaşatırdı. Adı da İstiklal Marşı'nı Bağıra Çağrı okuyacaksın Okutmanın da yöntemi şu, o seçilen e, arkadaş mutlaka yakın arkadaş olmalı. Aksi kavga çıkarır, çıkar yani Tabii. çok kötü kavgalar çıkar. Yakın arkadaş, usulca ona yaklaşıyorsunuz ve aniden arkadan dolanıp şöyle hayalarına yapışıyorsunuz. Top diye. <gülüyor> ve ondan sonra marşı söyleyene kadar Bırakmaya. bırakmıyorsunuz. Heri bir yanlış okusun, felaket. <gülüyor> Şimdi bu anlattıklarımın Peter Brooks'un karikatürüyle niye ilgisi var diye soracak olursanız anlatayım. E, Brooks, Boris Johnson ile kardeşi John Bronson'u yan yana kol kola gayet samimi bir şekilde poz verirken e, çizmiş. Boris'in sol kolu arkadan John'un sol omzunu kavramış. John'un sol eli ise Boris'in tam yüreğinin üzerinde. Yani tam bir kardeşlik evet. e, fotoğrafı. Ee, ben senin kalbinin sesini dinliyorum diyor sanki Joe e, evet. Boris'e ee, Joe kameraya doğru da gülümsüyor Boris'te o saçlar var ya... O evet, start... Donald Trump'la beraber en sevdiğim İktir, çok iki, seviyorum iki, iki, ya. iki kuatür bunlar. <gülüyor> çok güzel. Eski evet. E, o saçların altından kameraya doğru bakıyor herhalde ama... E, ...gözlerini göremiyoruz. Fakat ağzının şekli bir tuhaf değil mi? Evet. Yani acı çekiyor adam. <gülüyor> acı çekiyor Boris. Karikatüre daha dikkatli bakıyoruz şimdi aşağı doğru. Evet. <gülüyor> John'un sağ eli... ...aslında Boris'in omuzunda değil... ...arkadan dolanarak Boris'in... ...tam apış arası, bacak arasına gelmiş... <gülüyor> ...hop diye... <gülüyor> ...besbelliki olanca gücüyle... E, ...sıkıyor... ...ben de ufak bir ilavede bulunayım... ...yalnız Fransız Lisesi'nde değildi bu... ...İngiliz Erkek Lisesi'nde de... ...ortaokulunda da oluyordu böyle şey. ...bu karikatürden yani, ben, in... ben de bunu çıkarttım zaten... <gülüyor> ...Peter Brooks İngiliz olduğuna evet. göre... ...demek ki bu uluslararası bir gelenek... <gülüyor> evet, ...her yerde şey uygulanıyor... Edememde. Şimdi tabii karma okuldu, o, okullar olduğu için okullarda bugün açıldı. Herhalde buna e, Yapmıyorlar artık gelmez yani bir şey yok. Yapanlar, yok, ya. Yok, yok öyle bir şey ya. Nereden çıkarıyorsunuz? Ne bileyim ben işte çıkartıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Atalarımız böyle yapmış. Geçmişte böyle kalmış onların hepsi. Evet. Yok artık öyle bir şey. Evet benden bu hafta bu kadar. Çok. Aa, bir dakika seçeceğiz. Yani. Ha, seçeceğiz evet. Haftanın karikatürü. Ben bu karikat günace istiyorum. Hangisini? Ölümün arkasından konuşulmaz ama. E, Mugabeci. <gülüyor> Mugabeciyim. Ne diyorlar? Mugabeciyim evet. mi diyorlar mesela Zimbabwe'de? Mugabeciyim evet. Ne, ben sen Mugabeci kimden neredesin? Mugabeci. Mugabeci. Mugabeci. Mug şey, Zimbabve ulusalcısıyım. Ö Ömer. Ben de karar vermeye çalışıyorum. Peki ben de katılabilirim. Mugabeci o da. Bütün şey İngiliz high eğitimime rağmen. <gülüyor> <gülüyor> ben ikiye bir kaldım yine. Abi, <gülüyor> ben munisyon sonu e, tercih ediyordum ama ikiye bir kaldım. Peki o zaman haftanın karikatürü o zaman Mugabe oluyor. <gülüyor> e, haftaya da e, Penguin'i anlatıyoruz. Aa, Penguin <gülüyor> anlatıyoruz haftaya çünkü çok az Penguin bir derken kala... tabii Penguin dergisi değil, eski Penguin dergisi değil. E, evet yani son derece e, ilginç bir e, Guardian'da çıkmakta olan Avustralyalı bir çizerin. Zaman zaman birkaç defa da yer verdik. Evet. Ee, çok ilginç şeyi var yani. Bayağı penguen olarak iklim krizinin, iklim acil durumunun neden tek yol olduğunu anlatan penguenin ağzından bütün dünya insanların da neden bunu desteklemesi gerektiğini gösteren karikatür Hoş bir adı da var penguenin. Gerda mıydı? Greta değil ama Brenda. Brenda. Brenda, Brenda, Brenda. Şeyin adı neydi? Karikatür ...ana şeyinin... ...sizin adını da unutmuşum. E... First Dog on the Moon. First Dog on the Moon, evet. Evet, evet. yani Sını aydaki hatırladım. ilk köpek. Evet. <Gülüyor> hmm. Size Şaisal bence. Gelecek haftada onu konuşma fırsatı... Haftaya bulursun. görüşmek üzere o halde. Hoşçakalın. Hoşçakalın efendim. İzal Rozental ile haftanın karikatürleri...